Bismillahirrahmanirrahim وَمَا جَعَلْنَاهُمْ Biz diyor, o kendilerine risalet verdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir ceset kılmamıştık. Ve onlar ebedi kalan kimseler de olmadılar. Yani dünyadaki bir takım sebepler bir insanın hayatta kalmasının sebebi olabilir. Fakat hiçbir şey onu ebedi kılamaz. Peygamberler bile ne insan üstü varlıklardı ne de ebedi kalan varlıklardı. Onlar yemek yemeyen bir ceset değillerdi. Yani duyarsız, hiçbir şey düşünmeyen, hiçbir şey yapmayan veya melek gibi yemekten içmekten müstehni bunlara ihtiyacı olmayan kimseler değil. Çünkü Cenab-ı Allah eğer peygamberleri insanlardan farklı bir halde, farklı türden, farklı cinsten yaratmış olsalar olsaydı insanlar onlardan vahyi alıp telakki edemezlerdi. Tahammülleri olmaz. Melek gelse bize mesela ona katlanamayız. Peygamberler bile vahiy alırken belli bir ifade önündeyse zorlukla karşılaşıyorlardı. Bir ağırlık geliyordu onlara. Ağır bir haldir vahiy. Niçin? Çünkü beşeriyet için çok fevkalade bir hadisedir. Eşsiz bir hadisedir. Ama bu peygamberler bizim gibi insan olmanın yanında Allah'ın seçkin kulları vardır, kullarıdırlar ve seçkin tarafları, farklı tarafları Allah'tan vahiy almaları. Bu vahiy en iyi anlayıp en iyi tebliğ eden, eksiksiz tebliğ eden ve eksiksiz yaşayan insanlar, önderler, liderler olmaları itibariyle beşeriyetin hidayet önderleridirler. Summe sadaknahumul va'd fa enjaynahum ve men nasha'u ve ehleknel musrifin. Allahu ekber. <gülüyor> Sonra onlara verdiğimiz sözde biz sadakat gösterdik. O verdiğimiz sözde biz onlara yalan Söylemedik, yalancı çıkmadık. Dediğimizi dosdoğru bir şekilde yerine getirdik. Onlara neyi vaat ettiysek onu gerçekleştirdik. Feenceynâhum Ve onları kurtardık. Buradan anlaşılıyor ki burada kastedilen vaat, kavimlerinin kendilerine iman etmediği takdirde helak edileceklerine dair verilen sözdür. Musa aleyhisselamdan sonra Cenab-ı Allah umumi olarak yalanlayanları umumi olarak helak etme azabını kaldırdı. Buna azabul istisal denilir. İstisal kökten koparmak demek. Kökten imha etmek demek. Ad, semud kavimleri vesaire falan iman etmedikleri zaman helak edildiler imanından fayda gören, iman edip de faydasını gören müstesna kavim vardır. Kimdir o? Yunus Aleyhisselam kavmi. Fe lew la kânet karyetun âmenet fenefe'aha imânuha illâ kavme Olmadı diyor. İman edip de imanından fayda gören hiçbir kasaba halkı olmadı. Yunus'un kavmi daha. Onlar Rablerinin ayetleri kendilerine gelince iman ettiler. İşte diyor biz o verdiğimiz sözde sadakat gösterdik. Onların kavimlerini helak ettik. Ama fe enceynâhub ve men neşâh enceynâhub o peygamberleri kurtardık. ve men neşâhub Onlara iman edenlerden iman etmelerini dilediğimiz ve kurtulmalarını dilediğimiz kimseleri kurtardık. Nuh aleyhisselamla efendim gemide binen müminler kurtuldu. Lut aleyhisselamla iman eden kızları kurtuldu. <gülüyor> ve buna benzer her bir mümin kavimle birlikte, iman edenlerle birlikte, iman edenler peygamberle iman edenler peygamberle birlikte iman edenler kurtarıldı geri kalanlar helak oldu ve ehleknel musrifin ve biz musrifleri ne yaptık? helak ettik musrif haddi aşan demek. Sınırın dışına çıkan demek. Aleyhine kendisine zararlı olacak iş yapmış olan kimse demek. Veya bu işleri sürdüren demek. Ne diyor ayet-i kerime? Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu bir rahmetillah. اِنَّ Allah يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ Ey iman edenler, ey kendi nefisleri aleyhine israfa kaçmış yani aşırı günah işleyerek kendilerine zarar vermiş kullarım. Şüphesiz Allah rahmetinden ümit kesmeyin çünkü o muhakkak Allah, bütün günahları mağfiret eder, tövbe edilmesi halinde. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Peki, kendi kendisine zararlı olacak olan olacak işleri yapan kimseye biz akıllı gözüyle bakar mıyız? Kolay. Deliler kendilerine zararlı işler yapar. Kendisini koruyamıyor deriz. Kendi kendisine zarar veriyor deriz. Durum böyleyken ki doğrudur bu değerlendirme. Günah işleyenleri ne olarak değerlendireceğiz? Bir insanın kendisine vereceği en büyük zarar günahkarlıktır. İşleyeceği günahın büyüklüğüne göre kendisine zarar veriyor. Ve günah olan bir iş, insana dünyada da ahirette de zararlıdır. Öyle mi? Günah, ifade yerindeyse zararlı yemek gibidir. İnsana zarar veren şeyleri yemek veya içmek, kullanmak sağlığa zararlıdır. Midenizi Allah bullak eder. Sağlığınızı başa aşağı çevirir, ters yüz eder. Takva da böyledir. Takva insanın kendisini koruması demek. Sağlıklı kalmak istiyorsanız zararlı yiyeceklerden, İçeceklerden ve buna benzer şeylerden veya aşırı yemekten, zamansız yemekten gibi artık sağlığa aykırı ne kadar yeme tarzı, içme tarzı veya yeme şekli yiyecek şeyler varsa onlardan uzak duracaksınız ki aldığınız yemekler size fayda versin, yediğiniz yemekler ile beslenebilesiniz. Ama iyi kötü. Sağlıklı sağlıksız, zararlı zararsız demeden bir kişi önüne geleni yerse, ya işte ben az önce yedim, karnım tok, şimdi yersem dokunur diye düşünmezse, her beş dakikada, her on dakikada bir midesine bir şeyler indirirse, isterse helal olsun yedikleri, ona zararlı olur. Zarar verir. da böyledir. Günah da insanın manevi hayatına, ruhuna, kalbine zarar verir. Zararlı yiyecektir o. He. Günlük gıdalardan farkı şudur Hasenatun. Yedikleriniz iyi, hoş, helal ve temiz dahi olsa onları belli bir ölçüde yemek durumundasınız fad hasenatın ölçüsü yok. Ondan ne kadar çok ruhunuza besin verirseniz ruhunuz o kadar yücelir. Yani az namaz kıl pardon, çok namaz kılmakla ruhunuzun beslenmesi dengesi bozulmaz. Aksine yücelirsiniz. Çok sadaka vermekle kazanacağınız fazla sevap dolayısıyla ruhunuz zarar görmez. Mide şişkilliği yapmaz mesela ve benzeri. Böyle bir farkı da var onu da bilelim. Yani ama şöyle iyilikte kararında olsun. İyiliğin kararı yok. İmam Ebu Hanife'ye e, Hanife nisbet edilen bir söz vardır. Diyor ki La hayra fil israf ve la israfe fil hayr. İsrafta hayır yok. Hayırda da israf olmaz. Hayırda da israf olmaz. Demek ki İmam Ebu Hanife'ye göre ki çok nazik ince bir değerlendirmedir. İsraf günahta söz konusu olur. Fakat hayırda ölçü yok. Ver verebildiğim kadar. Ver bildiğim kadar. Peygamber aleyhissalatü ma Birisi geliyor üzerinde güzel bir elbise var Ya Resulallah, ne güzel elbisen var Onu bana verir misin diyor Peygamberin Başka bir elbisesi yok bu esnada İçeri giriyor Elbiseyi Gönderiyor Ashab-ı kiram adama kızmaya başlıyorlar. O da diyor ki beni kınamayın diyor. Ben bunu kendime kefen edilmek üzere istedim. Bir başka seferinde yine peygamber bu şekilde elinde avucunda ne varsa veriyor. Sahabe-i kiram başlıyorlar. Ya Resulallah, senin elin dar. Niçin bu kadar verdin? Diyecek oluyor bir iki kişi. Peygamber Efendimiz'in yüzünün rengi değişiyor. Bunlar beni cimriliğe teşvik ediyorlar diye. Bunun üzerine Hasan bin Sabit orada. Birkaç beyit şair zaten söylüyor. Bu arada beytili şiirini de şu mısra ile bitiriyor. Enfik ve la tahşe bin zil arşi iklala diyor. İnfak et ya Resulallah. Arşın sahibinin senin üzerindeki nimeti azaltacağından da korkma. Öyle bir korkun olmasın diyor. Bu sefer diyor sahabi baktık ki Peygamber Efendimizin yüzü aydınlandı gülmeye başladı diyor. Gülmeye başladı. Sevincinden yüzü parıl parıl oldu diyor. İşte Allah Allah müşrifleri helak eder. Burada müşriflik dediğim gibi günahta aşırı gitmek ve günahın da aşırısı küfürdür. Küfürdür. Bu konuda müminin özellikle kendisini küfür başta olmak üzere israfın her türlüsünden koruması, muhafaza etmesi gerekir. Bu dünyada, bu kainatta aslında mümin neye sahipse, Allah'ın emir ve hükümlerine göre tasarrufta bulunmak şartıyla ona verilmiştir. Yani biz bu varlığımız ve sahip olduğumuz imkanlarımız üzerinde vekil manasına halifeyiz. Bir yerde de Hadid suresinde galiba ve enfikum mimma cealekumullah mustahlifin fihi diye buyuruyor. Allah'ın sizi üzerinde halifelik makamında bulundurduğu mal ve mülkten infak ediniz diyor. Çünkü gerçekten halefiz biz. Bugün bu mal elimizde, yarın mirasçılarımızda. Dün de bizim elimizde değildi, bize miras bırakanlardaydı. Veya bizden öncekilerin elindeydi. Önemli olan bu malı hakkıyla ele geçirmek ve hak yolda onu elden çıkarmaktır. Hak olmayan bir yerden ele geçirirsen, hak olmayan bir şekilde harcarsan, o bal senin vebalin olur. Aleyhimize yük olur. Sırtımızda yük olur. Onun için israfın başı, daha doğrusu asgarisi insanın sahip olduğu imkanları yerli yerinde kullanmamakla başlar. <gülüyor> Mal benim değil mi? İstersem atarım, istersem yakarım. İslam'da böyle bir zihniyet yok. Beden benim bedenim, istediğim gibi kullanırım. Yok öyle. Sen kimsin bedenine sahip olduğunu iddia edeceksin. Kendi kendini sen mi yarattığını söylemek istiyorsun? Bu beden bizde emanet. Allah'ın razı olmayacağı bir yerde bu bedeni gücümüzü ve bu bedenimizi kullanamayız, bulunduramayız. Buna hakkımız yok. Onun için buradan israf buradan başlar. Ve maazallah küfre kadar gider. İsrafın en ileri derecesi de küfürdür. İnsan bedenini nahak bir şekilde kullanması, <gülüyor> hakk olmayan bir surette bedenimizi kullanmak israfın başlangıcıdır. Malı mülkü savurmak ondan sonra gelir. Ve adım adım maazallah küfre kadar gider. Her bir günah gibi. Onun için İslam alimleri çok isabetli bir şekilde ne demişlerdir? Her bir haram küfre açılan bir kapıdır. Onun için ilk fırsatta o kapı eğer birisinin hayatında bir şekilde açılmışsa ilk fırsatta kapatılmalıdır. Derhal kapatılmalıdır. Şimdi Cenab-ı Allah bu kitabın muhataplarına ve bu kitabı kabul edip onun kıymetini bilmesi icap eden kimselere sesleniyor. Yani müminlere. Diyor ki, لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ Andolsun biz size şan ve şerefinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Zikir anılmak, yani sizin anılmanız bu kitabın içerindekilere bağlıdır. bağlıdır. Bu kitabın içinde sizin anılmanız vardır. Sizin iyi veya kötü anılmanız bu kitaba bağlıdır. Bu kitabın içindekilerinin gereğini yerine getirmenize bağlıdır. Sizin şadınız bu kitapta. Yani yücelmek istiyorsanız bu kitabın hedef ve gayelerini gösterdiği istikameti yürüyerek gerçekleştirmek durumundasınız. bu kadarcık, ayet-i kerimenin bu kadarcık bölümü bile bugün bu ümmetin durumunun niçin böyle olduğunu izah etmek için yeterlidir. Yetiyor. Ümmet diye bu durumda kitaba, bu kitaba olan mesafesine baksın, sebebini anlasın. Bizim zikrimiz, şan ve şerefimiz ...bu kitaba yakınlığımızla bu kitabı... ...omuzlarımızın üzerinde taşımamızla alakalıdır. Bu kitabı ne kadar taşıyor bu ümmet? Bu kitabın hedeflerini ne kadar gerçekleştiriyor bu ümmet? Daha öncesi ümmet bu kitaba ne kadar inanıyor... ...bu kitabın hedeflerine ne kadar sahipleniyor? Hem bu kitapla mesafeli olacak... Hem de Efendime söyleyeyim muasır medeniyetin üstüne çıkacak. Muasır medeniyetin ister üstüne çık ister altına çık. Altında kal. Eğer sen bu kitabın dediklerini yapmıyorsan bu kitabın hedef ve gayeleri doğrultusunda yürümüyorsan senin üzerine çıktığın medeniyetin Cenab-ı Allah'ın nazarında da bir kıymeti yoktur. Faraza çıksan bile ki o da olmaz. Kur'an-ı Kerim ile en küçük taşından en büyük binasına kadar kurulmamış olan bir medeniyetin İslam nazarında bir kıymeti yoktur. İslam'ın kendisi Kur'an'ın kendisi o medeniyetin Mimarı, projesi, inşa edicisi, yapılandırıcısı, şekillerini, muhtevasını belirleyicisi olacak. Çünkü bizim şanımız, şerefimiz, izzetimiz, yüceliğimiz, büyüklüğümüz, dünyada söz sahibi oluşumuz veya bunun aksi bir konumda oluşumuz bizim bu kitap ile alakamıza bağlıdır. Bu kitaba karşı sergilediğimiz tutuma bağlıdır. Ümmet, Allah'ın kitabını bir kenara itecek, ondan sonra aziz olmayı bekleyecek. Ümmet, Allah'ın kitabının ne dediğine kulak asmayacak, ondan sonra huzurlu bir toplum olarak yaşamak isteyecek. Ümmet, kardeşliği emreden, barışı emreden İslam'ı ve Kur'an'ı bir kenara itecek, ondan sonra arasında barış ve huzur olmasını isteyecek. Böyle bir şey olmaz. Eğer ümmetin halinde olumsuz bir durum görüyorsanız o durum bilin ki Kur'an-ı Kerim'in emrine aykırılıktan kaynaklanıyor. Cenab-ı Allah kavmiyetçilik yapmayın diyor, biz yapıyoruz. Cenab-ı Allah birbirinize düşmeyin diyor, biz düşüyoruz. Birbirinize düşerseniz Allah'ın ve Resulünün hükmüne başvurun diyor. Biz vurmuyoruz. Ya kime başvuruyoruz? Uluslararası adalet divanına, birleşmiş milletlere bilmem neye. Ya, biz ne kadar Müslümanız? Böyle Müslümanlık mı olur? Bırakalım mı onların hükmüne başvurmayı? Bize hükmeden kanunlar neler, yasalar kimler? Kimlerin yasaları? Bunlar Allah'ın ve Resulünün yasaları mı? Şeytanların yasaları tağutların yasaları. Böyle bir şey olmaz. Ondan sonra ümmet niye bu halde ya? İyi ki bu halde. Her şeyiyle Allah'a, dine, Kur'an'a karşı, her vaziyetiyle ümmet, ondan sonra ümmet niye bu halde? Daha ne olsun? Ne halde olsun? Böyle şey olmaz. Onun için ümmetin az önce bahsettiğimiz ve şikayet ettiğimiz, halen de şikayet ettiğimiz ahvalinden kurtuluş yok diye ümitsiz değiliz. Çünkü biz nasıl ki günahkar kimselerin önünde tövbe kapısının açık olduğuna inanıyorsak, ümmetin önünde de kurtuluş kapılarının sonuna kadar açık olduğuna iman ediyor. Tek tek ve ümmet olarak yeniden şanımızın, şerefimizin kaynağı olan bu kitaba dönmek durumundayız. Şan ve şerefimizin göstergesi, ölçüsü tahakkuku bizim bu kitapla alakamıza bağlıdır. Mesela burada Efele <gülüyor> taakilun diye soruyor Cenab-ı Allah. Aklınıza Kullanmıyor musunuz? Niye akletmiyor Akletmeyecek misiniz? Şimdi de tehdit geliyor ümmete. İfade yerinde ise geçmiş kavimlerin niçin helak oldukları belirtilerek siz de böyle olursanız size de iltimas yok demek istiyor. Bakın okuy dinledim Ayet-i Kerim'i. "O kem kasamna min qaryatin kanet zalimatan ve enşena ba'daha Zalimlik eden nice şehri, kasabayı, ülkeyi helak ettik. Kasam aslında Beli kırmak demek. Bir insanın belini kırarak helak etmek demek. Biz zalimlik eden nice ülkenin belini kırıp helak ettik. Onlara muhtaç değiliz. Onlardan başka diyor, bir başka kavim inşa ettik, var ettik. Onlardan sonra yeni başka bir kavim inşa ettik, var ettik. Yani diyor ki ey şan ve şeref kaynakları Allah'ın kitabı olan ümmet. Demeyin ki biz nasıl olsa son ümmetiz yan gelip yatarız. Yok öyle bir şey. Sizden öncekilere de biz böyle kitaplar indirdik. Onlar o kitaba dönüp bakmadılar iltifat etmediler. Kitabın gereğini yerine getirmediler, biz de onları helak ettik. Zalimlik ettikleri için helak ettik. Ondan sonra bize ibadet edecek kul mu kalmadı? Başkalarını yarattık. Bizim muayyen olarak kimseye ihtiyacımız yok ki diyor Cenab-ı Allah. Muayyen olarak kimseye ihtiyacım yok diyor. Ey Muhammed ümmeti benim size ihtiyacım var falan yok öyle bir şey. ...o Yahudilik mantığıdır. Tevrat'ta İsrail okulları Allah'ı tehdit ediyor. Haa bak böyle yapma biz İsrail okullarıyız ha falan. Böyle şey yok. Ey ümmet kendine gel diyor. Biz Maalesef. Allah'ın size ihtiyacı yok. Gerçekten. Ashab-ı kiramı böyle tehdit ediyordu. Bu sözlerin ilk bu Hâb-ı Kiram, kendinize gelin diyor. Bu budur. Bu budur. Eğer diyor Allah'ın dininin gereklerini yerine getirmezseniz Allahü Teala sizi giderir başka bir kavim getirir. Allah'ı Allah seven, Resulü seven, onun yolunda cihad eden bir kavim getiririz diyor. Onun için ...bizden inşallah bayrak alınmamıştır. Geriye yerimizden kalkıp doğrulu bu bayrağı yükseltmemiz kalıyor. Bayrak bir toplumdan bir ümmetten alınırsa o helak oldu bitti demektir. Bu ümmetten hala hayır var, hayır bekliyoruz, hayır ümit ediyoruz. Kendisine gelmesi lazım. <gülüyor> ...tökezlemiş olabilir, sendelemiş olabilir. Dizleri üzeri çökmüş, yıkılmış olabilir. Fakat kendisine gelmesi ümidi de hala vardır. Ümidimiz vardır. Bu ümmet dilerse ayağa kalkmak güç ve imkanlarına potansiyele sahiptir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesi... Sünnet-i Seniyye'nin muhafaza edilmiş olması bizim en büyük sermayemizdir. İçinde bulunduğumuz bu yanlış hali hiçbir değişikliğe uğramış ve uğramamış ve uğratılmamış Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetiyle düzeltebiliriz. Anlaşmazlığa düşerseniz diyor, Allah'a ve Resulüne havale ediniz diyor. Ben sizin aranızda iki husus bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla doğru yoldan şaşmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti. Resulullah veda haccında bunları söyledi bize. O halde bütün mesele tekrar bizim bu kaynaklarımıza yeniden başvurup halimizi onlarla ölçüp biçmek, yanlışlarımızı onlara göre düzeltmek eksiklerimizi onların gösterdiği şekilde tamamlamak. Eksik kalmış toplumsal alama manada eksik kalmış Müslümanlığımızı böyle tamamlayacağız. Ümmetin parçaları böyle bir araya gelecek. Birilerinin teşvikiyle veya kışkırtmasıyla birbirimizi öldürerek keserek biçerek değil birbirimizin kardeşi olduğunun farkına vararak kardeşliğimizi keşfederek bunu pekiştirerek ve Allah'ın rızası için bir araya gelip kenetlenerek bu ümmet bu halinden kurtulacaktır. فَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسَنَا اِذَا مِنْهَا Biz o helak ettiğimiz ülkeler ne zaman ki bizim azabımızı hissettiler, fark ettiler, duyu organlarıyla algıladılar, bakarsın ki oradan hızlıca koşup uzaklaşıyorlar. Azaptan sanki kurtulacaklarını zannediyor. Böyle bir şey mümkün değil. Düşünün ki mesela bütün insanlık faraza diyelim ki uçak içerisinde. Ve uçak düşüyor. O uçak içerisinde istediğin yere koştun. Bir faydası olmaz ki uçaktasınız, uçak düşüyor. Allah'ın azabı da böyledir ifade eden deyse. İstediğin yere kaç. Allah-u Teala'nın hududunun dışına çıkamaz ki. Rahman suresinde buyurduğu gibi. "Kul ya maşr al jinni wal-insi, in istatatum, an tam an tamfur min aqtar al s-maawat fenfuzu la tenfuzuna illa sultan ay cin ve insanlar topluluğu göklerin ve yerin köşe bucağından kaçıp kurtulacağını düşünüzü düşünebiliyorsanız haydi kaçın kurtulun <gülüyor> ama kaçıp kurtulamazsınız bu konuda sizin kuvvetli bir sultanınız bir deliliniz bir gücünüz bir imkanınız olmadıkça yani ta'liqul muhali bil muhal muhalun Yani imkansız olan bir şeyi imkansız olan bir şarta bırakmak, bağlamak o da imkansızdır. Bu kelime bunu söyledi. Bir ancak bir sultandız olursa o da olamayacağına göre kurtulamazsınız. Budur. Allah'ın azabı geldi mi? Ölüm gibidir bu. Ölümün kendisidir. Ölüm gibidir. Ölümden kurtuluş mümkün mü? Yok yok hatta Allah göstermesin bir daha benzerini 99 depreminde işte yerler gösterdiler bize o sonradan gidip gezdiğimiz gördüğümüz zaman dediler ki şu apartman var ya ee baktık şöyle yerin dibine Ka 4. kat 2. kat gibi mi olmuş 2 kat yerin dibine öyle bir şey oradan dedi adam komşumuzu anlatıyor indi Balkondan indi. Arabasına bindi, kaçtı. Kaçarken diyor, işte bilmem kaç metre sonra açılmış olan yerin içerisine arabasıyla düştü. Aman yarabbim. Onun eceli de böyle gelecek. İnsanın doğru, yani doğru diyesi gelmiyor. Fakat gören anlatıyor. Bu budur, ecel bu. Kaçamazsın ki gelmiş. Ama sen yine kaç. Kaç. Bilemezsin ne zaman geldi. Fakat Allah'ın azabı o ayrı bir şey, değil, ayrı azap ayrı. Azap tam kurtuluş hiçbir şekilde zaten mümkün değil. Geldiyse bitti. Mesele bitti. Onun için diyor ki kaçı vermeye başlarlar diyor. Cenab-ı Allah da ifadelerinde yerindeyse bu gibi durumdakilere adeta buna tehekküm denilir. İstihzadan farklıdır. <gülüyor> Yapamazsınız ki dercesine. Yani yaptıkları işin anlamsız olduğunu anlatır. La <gülüyor> terkudu. Koşuşturmanıza gerek yok. Koşturmayın. Verci'u ila ma utriftun fîhî. Hadi bakalım. <gülüyor> Lüks, debdebe, ihtişam içerisinde olduğunuz o hallerinize geri dönün. Leallekum <gülüyor> tusalun. Her halükarda, burada leallekum ihtimal manasında değil, her halükarda siz sorgulanacaksınız. Yani azap edilmeseniz, eski bildiğiniz lüksünüzde, debdebenizde, israfınızda, zorbalığınızda, küçük dağları ben yarattım edanızda, devam etseniz bile yine neticede sorgulanacaksınız. O zaman de diyecekler helak edildikleri vakit "Kalu ya veylena inna kunna zalimin" Vay biz zalimiz. Biz gerçekten zalimlermişiz diyecekler. Azabı görecekleri vakit. "Fama zalat tilke da'wahum hatta ja'alnahu hasidan khabidin." Biz onları hareketsiz, biçilmiş ekin gibi bir hale getirinceye kadar onlar bu şekilde yalvarıp yakarıp durmaya devam ettiler. Yalvarıp yakardılar, böyle devam ettiler. Hasid, biçilmiş ekin. Hamidin, hareketsiz. Genelde ateşin alevinin dinip sönmesini anlatmak için kullanılır bu fiil. Humut. Dinmek. Alevin dinmesi. Önceleri hareket Ateş gibi, alev gibi, su dalgaları gibi. Gidip geliyorlardı. Çarşıda, pazarda, yukarıda, aşağıda, havada, dağda, bayırda. Koşup gidiyorlardı, geliyorlardı, iş güç yapıyorlardı vesaire Herkes kendi işinde kaçıyorlardı. Neredeyse yani. Uçuyorlar, yüzüyorlar, denizlerde, dağlara çıkıyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar. Fakat... Neticede biçilmiş, tırpanlanmış, hareketsiz kalmış bir hale getirdik onlar diyor. Allah yardımcımız olsun. Böyle düşünüyorum bazen ya bizde bir canlılık, bir hareketlilik. Gitmeler, gelmeler, şunlar, bunlar, vesaireler var. Konuşuyoruz, tartışıyoruz, bilmem ne ediyoruz. Bir şeyler yapıyoruz yani. bir Dünya hayatı, dünya faaliyeti içerisindeyiz. 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Ondan sonra yerin altında tamamen hareketsiz. Üstelik maazallah ne olacağı bilinmeyen ve Kaç yıl daha devam edeceği bilmeyen bilinmeyen bir yerde kal. Rabbim kabrimizi cennet bahçelerinden Amin. bir bahçe eylesin de Amin. o berzak hayatımızı kolaylaştırsın. Amin. Yoksa azap oradan başlar mağazap. Vallahi yani Cenab-ı Allah da biliyor ki Allah'ın izniyle biz yalanlayan ve bu şekilde tırpanlanmış hareketsiz ekin gibi kalan kimselerin yaptıklarını ne doğru buluyoruz, ne tasvip ediyoruz, ne de onlar gibi olmak istiyoruz bazen. Aksine bizim mümin olarak elbette kusurlarımız çok fakat davamız Resullerin izini sürdürmekten ibarettir. Yüce Resulümüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir önderimiz yoktur. Ondan başka kimsenin izinden gitmemeye çalışıyoruz. Gitmeyeceğimizi kararlaştırıyoruz. Ve öyle bir şey aksini de düşünmüyoruz. Cenab-ı Allah sırat-ı müstakim üzere hepimize sebat versin. Son nefesimizi de özellikle Kelime-i Tevhid ile çenek kapamayı hepimize dedikleri gibi nasip eylesin inşallah.